GELEN KONU Yazan Bert Bernard Radyoya uygulayan Günseli Dağ Aşan, Yöneten Asuman Korat Efek Mehmet Turgut, Ses alma teknisyenleri Erol Kahraman Ersen Başkut Mustafa Tıpçulu Oh, patapon git oradan patapon. Oh, hay Allah yine çıktı oraya bir şey kıracak. Patapon in aşağıya. Of. Günaydın Rose. Aha, günaydın Jojo. Aha, ne olmuş sana öyle? Nasıl? <gülüyor> Nasıl mı? Şu başını bir gör Ah Ne olmuş başıma Rose? <gülüyor> Daha ne olacak şu şu? Saçların kuru yapraklarla dolu. Anlar <gülüyor> mı? İşte, işte hepsi döküldü. Senin saçların da karma karışık. Rüzgardan tabi. Vitrinin kepengini açtım. Öyle zor açılıyor ki. Demirden de onun için çok ağır. Biraz sonra vitrinin camını sileceğim. Ah, vitrine mi değiştirdiniz? Bazı yeni şeyler koyduk vitrine. Bazılarının da yerlerini değiştirdik. Ne güzel şeyler bunlar. Kim yaptı? Dedem. Kapağı çok değişik. Çok eski bir kitabın kapağıydı. Dedem ondan çıkarttı ve bu bloknotu yaptı. Bu işlerde çok becerikli doğrusu. Dedemin gerçekten sanatkar olduğunu söylerler. Bir de hasta olmasa. Kaç yıldır tekerlekli sandalyede oturuyoruz zavallı. Evet ama oturduğu yerde çok iş yapar. Bu güzel şeyler gibi. Sonra bana ders de çalıştırıyor. O olmasa sınıf birincisi olamazdım. Öyle kültürlü ki. Çok da güler yüzlü. Hem de çok iyi insan. Dükkanınız da iyi işliyor. Tanrı'dan daha ne isteriz? Üçümüz de mutluyuz. Aa, dördümüz demelisin Rose. Ama neden? Patapon'u unuttun mu? <gülüyor> ha, şu sevimli kedimiz. Yaramaz demin vitrine sıçradı. Az daha bir şeyler kıracaktı. <gülüyor> Sabahtan akşama kadar çalıştığın halde neşeni kaybetmiyorsun Rose. Oysa ellerinde her şey olduğu halde hayatlarından şikayetçi olan insanlar var. Ya öyle mi? Mahallemizde boyası solmuş şapka giyen ihtiyar bayan Pik, Peluş ailesi, e, 47 numaralı evin kapıcısı... Sen polis olmalısın Jojo. <gülüyor> Mahallemizde oturanların hepsinin adlarını biliyorsun. Hmm, yalnız adlarını değil, hepsinin bütün özelliklerini de bilirim. Evlerine süt taşıya taşıya hepsiyle dost oldum. Ama Jojo ben olsam Sen vitrinlerde güzel elbiseler, cici ayakkabılar, eski biblolar seyretmeyi seversin Bense çevremdeki insanları seyretmekten hoşlanırım Bak bu sabah Bu sabah oladı sonra anlatırsın Şimdi koş da sütleri dağıt Müşterilerin seni bekler Yok canım erkencilerin işini bitirdim Diğerlerini de ne zaman versem olur Hadi hadi güzel günler dilerim Sağ ol Jojo önce buraları süpüreceğim Bugün okul tatil biliyorsun Hep dükkandayım <gülüyor> Eee roz, roz az daha önemli bir haberi unutuyordum ah, Ne olabilir ki? Yaşlı bayan Albert'in var ya Biliyorum şu bizim karşımızdaki küçük evde oturuyor hmm. Bir de hizmetçisi var adı Leo Kadi ee, ne yapayım? Bundan böyle yarım kilo yerine bir kilo süt alacaklarmış Bana ne isterse üç kilo alsın Sebebini bilsem böyle demezdin Söyleyeyim mi? Ben senin gibi meraklı değilim Okulumdan kitaplarımdan başka şeyle ilgilenmem ben, Yanlış düşünüyorsun Çevremizde olup bitenler kitaplardakinden daha az meraklı değildir. Eee söyle bari. İşte sizin bu iki kişilik komşu şimdi dört kişi olmuşlar. Nasıl olmuş yani? Nasıl olacak? Bir ara bir yere gitmişti ya dönüşte iki çocuk getirdiler. Hiçbir şey anlamadım. Demek ki henüz görmedin. Hiçbir hiç komşumuzla konuşmaz onlar. Sonra dükkandan bir şey alırken bile alışveriş dışında konuşmazlar. Benimle de konuşmazlar. Ben sütü kapının tokmağına astıkları fileye bırakır, boş şişeleri alırım. Onlara misafir de gelmez. Böyle bir evde çocuğun işi ne? Uf, kim bilir canları ne kadar sıkılacak zavallılar. Evet küçük hanım. Ama meraklı olmadığın için bundan fazlasını söyleyemem. Şimdi gidiyorum. İle gileş yaşa. Ben de içeri giriyorum. Hava serin. Pek erkencisin Işık. <gülüyor> Günaydın dedeciğim. Dükkanın büyük temizliğini yaptım. Kapı önünü süpürdüm. Vitrin camlarını hmm. sildim. Bloknotu vitrine koydun mu? <gülüyor> evet. Vitrinimizi nasıl süzledi anlatamam sana. Satılmasını hem istiyor hem istemiyorum. Küreyle yeşil tüylü kalem gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Duygunu anlıyorum Rosu. Antikacılık yaptığım zamanlar çok beğendiğim biblolar, tablolar satıldıkça üzüldüğüm olurdu. En çok hangileri için üzüldün dedi? Ay şey, ha, ünlü bir İtalyan ressamının tablosuydu. Çok eski, çok değerliydi. 18. yüzyıla aitti. Satılmasydı keşke. Şimdi burada olurdu. Ya, ha, şömineye birkaç odun atıver kızım hava oldukça serin. Olur dedi. Demin Jojo ile konuştuk dedi. <gülüyor> Sütünü bekleyen müşterilerin vay haline pek yaramaz. Mahallemizde olanı biteni biliyor. Ee neler anlattı bakalım? Şu karşımızdaki küçük evde oturan bayan Albert'in seyahat dönüşü iki çocuk getirmiş. Vah zavallı yavrucaklar. İki ihtiyar arasında canları sıkılır onların. Leo Kadi bundan sonra iki misli süt alacağını söylemiş. Onları yemeğe çağıralım mı Rose? İster misin? <gülüyor> Tabii. Dükkana alışveriş için gelirler mutlaka. Onlarla tanışırım sonra da arkadaş olurum. Bakıyorum dedeyle torun. Yine hayallere dalmışlar Kimdir o yemeğe çağırdığınız bana da tanıtın O bilmediğim dostlarınızı <gülüyor> <gülüyor> Biz de tanımıyoruz senin. Bu evdeki tek ciddi insanın ben olduğumu Söylemez miyim hep ha, Azarlama bizi şampayn Bak sana bir haberimiz var. Biz de bunu konuşuyorduk zaten. Anneciğim, Bayan Alberti'nin iki çocuk misafiri varmış. Onlarla arkadaş olmayı düşünüyordum. Aa, Bayan Albert'in bir ailesi olduğunu bilmiyordum. Jojo söyledi biraz önce. Yeni gelmişler. Ama daha çocukların yaşını bile bilmeden onlarla arkadaş olmayı istemek pek hayalcilik değil mi? Oo, gerçekten. Belki de küçük bebektirler. Of, hiç aklıma gelmedi anne. <gülüyor> Çabucak kahvaltını yap da karşı tarafa kitapçılara git ha? Pek anneciğim. Hem bugün birkaç yerden para da alacağız. İyi ki hatırladın Rose. Onları da alalım. Dedemin sevdiği dergiyi de alabilir Tabii alabilirsin. Birkaç tane de kasım al. Hoşçakal anne. <gülüyor> güle güle geç kalma sakın. Anneciğim işte geldim. İşte... ...hepsini yaptım. Hı. Hem biliyor musun giderken şu bayan Alberti'nin... ...evindeki çocukları pencereden gördüm. Ha. Yemek yiyorlardı. Leoka de öyle bahararak konuşuyordu ki... ...söylediklerinin hepsini işittim. Demek doğruymuş. Yaşları işte küçük değil. Kız çocuk benim kadar bir şey. Ee, erkek olan ise biraz daha büyük görünüyor. Çok iyi Rose. Belki de okulda tanışırsın. Arkadaş olursunuz. Hadi şimdi dedenin gazetesini götür. Peki anneciğim. Kazın patlarını da vazoya yerleştireyim. Her şeyi yüzüstü bırakıp dinlenmenin sırası mı? Ne var senin kardeşim? Hiç. Söyle Violen. hiç üzüldün anlat bana. Bırak beni abi. Ne yana çekerlerse gidiyorsun. Aşk olsun Violen. Ne yaptım ki ben? Bırak şimdi bu konuşmaları da eşyaları nasıl yerleştireceğiz onu düşünelim. Bunu konuşmuştuk daha önce. Sen bavulları açacaktın. Ben de senin çıkardığın eşyaları dolaplara, çekmecelere yerleştirecektim. Yerleştirecektin. Oysa hepsini etrafa dağıttın. Şimdi de somurtup duruyorsun. Ne yapayım? Bu işlerden hiç hoşlanmıyorum. Evimizdeyken hep annem ve dadımız yapardı bütün bu işleri. Başa gelen çekilir Violen. Ben sana yardım edeyim. Önce eşyayı çeşitlerine göre ayıralım. Sonra da bir bir yerlerine koymaya başlayalım. Eşyalarımızda biz de burada can sıkıntısından küfleneceğiz. Albert'in halıyı sevdin mi Berner? Ama doğruyu söyle. Onu henüz tanımıyorum ki. Yok öyle cevap istemem. Bak ben onu asla sevemeyecek kadar tanıdım. Uzun, sıska, kupkuru bir kadın sivri bir burnu, ufacık gözleri var. Sesi tabağa çatalı sürttüğün zaman çıkan gıcırtıya benziyor. Ayrıca iyi yürekli de değil. Bunda haksızsın Violen. Büyük halamız iyi yürekli olmasa bizi yanına almazdı. Bunu işten gelerek mi yaptı dersin? Violen, biliyorum çok acı günler geçirdik. Unutmuş değilim. Babamızın bizden habersiz gitmesini unutamıyorum. Bir daha niçin geri dönmedi? Hep onu düşünüyorum. Niçin bizi aramıyor hala? Annem bizi sanki bir şeyden kaçırır gibi köye götürmüştü. Arada birkaç gün için köyden ayrılıyordu ve her seferinde daha üzgün, daha solgun dönüyordu. Bize babamızın uzun bir yolculuğa çıktığını söylemişti. Sen de yerlere yatıp tepinip ağlayıp bağırmıştın. Annemizi çok üzmüştün. Sen de beni odadan dışarı çıkarmıştın. Çünkü annem ağlamaya başlamıştı. Ben de ona bir daha babamızı sorup üzmeyeceğimize ikimiz adına söz vermiştim. O zaman annem sana ne demişti? Sağ ol yavrum. Büyüdükten sonra zavallı baban için elinden geleni yapacağına güveniyorum. Ama bunun için çok çalışmalı okumalısın. Karşındakilerin seni sayacağı bir insan olmalısın. Bunlar şart. Beni de korumanı istemişti senden değil mi? Evet Fiori. Oğlum, küçük kardeşini de koruyacağına söz ver bana. Hayatımız çetin olacak. Söz veriyorum anne. Tabii seni de koruyacağım. Beni de mi? Öyle ya. Evet. 15 gün sonra da ölmüştü. Ne acıydı. Ne kadar az kişi katılmıştı acımıza. Acımız az gibi o güzel yazlık evimizde satılğa çıkarılmıştı. En acısı da o telgraftı. Dadının elinden almış okumuştum. Albert'in haladan geliyordu. Bizi gelip alacağını bildiriyordu. Bir emirdi sanki. Tadımız Nunu, Albert'in halanın sevimsizliğini biliyordu. Yine de bize onun yanında olmanın... ...öksüzler yurduna gitmekten iyi olduğunu söylemişti. Bunu unutma Fiore. Öksüzler yurdunda ne işimiz var? O kadar fakir miyiz? Hem bizim babamızsa... Ama gerçeği bilmiyoruz. Belki bir gün öğreneceğiz... Tek dostumuz Doktor Martin bile bize bir şey söylemedi Bizi yanına almayı düşünmüştü Fakat Albertin halının telegrafını görünce Paris'e onun yanına gelmemizi o da uygun bulmuştu Aman onu Albertin halının iyi olmadığını söylemişti Bunu Doktor Martin'e söylemiştim Bunu nereden biliyormuş Bir defa görmekle insanlar anlaşılmaz demişti Babamıza mektup yazıp ona vermemizi de söylemişti Büyünce bana her şeyi anlatacağına söz vermişti Annem kederinden öldü değil mi abi? Ben bunu Doktor Martin'e sormuştum. Annemizin eskiden beri kalp hastalığı olduğunu söyledi. Üzüntü hastalığını arttırmış olsa gerek. Albert'in halanın gelişi ne kadar da soğuktu. Annemin çok sevdiği bir heykelciyi almama izin bile vermemişti. Yeşil pancurlu evden ayrılırken evin kapısında satılık levhası vardı. Evet. Artık o ev bizim değil. O evi unutamıyor. Sıkıldım bıktım burada. Patlayacağım sıkıntıda. Sus Viole. Sıkılacak ne var? Hem annem kaç defa böyle konuşmamanı istemişti. Unuttun mu? Hadi, hadi surat asma. Öyleyse kapat o elindeki kitabı. Okumaya başladın mı dünya umurunda değil. Peki peki okumuyorum bıraktım kitabı. Sıkılacak ne var diyorsun? Her şey sıkıyor beni. Albertin halanın elinden bırakmadığı bulanık renkli örgüler bile sıkıyor beni. Ama onları fakirleri arıyor. O zevksiz renkler yerine pembe, mavi, filizi renkler de seçebilirdi. Kadi'nin aman bacağım, aman benim diye söylenmeleri arasında geçen akşam gezintilerimiz aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Haklısın. Parka kadar yürüyemez Leokadi. <gülüyor> Uzun yürüyüş yapamaz o. Çünkü ayakları romatizmalı. Keşke okula gönderse bizi Albertin hala. Okula gideceğiz kardeşim. Ben ne olursa olsun tahsilime devam edeceğim. Leokadi ile gezintimiz de yakında bitecek. Saat daha on bir buçuk. Akşama kadar nasıl vakit geçecek? Bir de sıkılma diyorsun. Gel pencereden havanın nasıl olduğuna bakalım. <gülüyor> gök görünmüyor ki orada Görünüyor işte mavi bir gök parçası. Leokadi bizi böyle görse pencerenin camı kirleniyor diye söylenirdi. Hoyana bak. O, o şu karşı evin birinci katının penceresine bak. Kafes ve kuşlar. Ne sevimli kız. Ne güzel kuşlar. Farberalı pembe önlüğü. Pembe başörtüsüyle ne hoş kız. Aç pencereyi çabuk. Çabuk demesi kolay. Sürgüler paslı. Zor açılıyor. Temiz ama ne güzel. Şu sesi duyuyor musun abi? Küçük kız şarkı söylüyor. Hem de kafesi temizliyor. Dal Cruz'un şarkısı. Annem söylerdi. Aa, ağlıyor musun? Annemi hatırladın değil mi? Evet. Bana söylediklerini hatırladım. Çok çalışmalı. Okumalısın. Karşındakilerin seni sayıcı bir insan olmalısın. Bunlar şart. Ağlamamalıyız kardeşim Şu kuşlara bak kaç tane var acaba <gülüyor> Kafes büyük Beş altı tane olmalı Bak küçük kızın odasının duvarları da pembe Kim bilir ne mutlu insanlar <gülüyor> Öyle görünüyor Albertin hala izin verirse onunla arkadaş oluruz <gülüyor> Ne güzel olurdu Adı ne onun acaba Etrafında her şey pembe olduğuna göre Şey e, ah, Rose olmalı Rose Şişt, yavaş yavaş, küçük kız buraya baktı, gerçekten adı Roz mu acaba? Ah, i̇şte içeri girdi, annesi çağırmış olacak. Aa, niçin açtınız pencereyi? Başkalarının penceresine bakmak ayıptır. Ama başka eğlencemiz yok ki. Annesini yeni kaybetmiş çocuklar eğlence düşünmezler, duygusuz. Ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Violen, bugün tatlı yok sana. Yok hadi duydun mu tatlı isteyen kim sizden? Çık dışarı. Violet. Hadi odana çık biraz. Peki abi. Violen size karşılık vermemeliydi. Biraz hırçın ama emin olun iyi kalp bir kızdı. Yalnız biraz huyuna gitmek gerekiyor. Yok oğlum. Ben bu yaştan sonra şımarık çocukların huyuna suyuna gidecek değilim. Ya dediğimi dinler ya da ceza görür o kadar. Sıkıldığı için yapıyor bütün bunları. Bizi okula göndersenize. Okul çok masraf ister oğlum. Ee, biliyorum. Yanınıza almakla bize büyük bir iyilik ettiniz. Fakat parasız okullara da gönderebilirsiniz. Hı, düşünürüm. Sen hiç olmasa terbiyeli çocuksun. Hadi şimdi karışın yemeği. Ayaklarını bile çıkartmamışsın. Annem bu halini görse nasıl üzülürdü. Hı, annem sağ olsa burada ne işimiz vardı? Albertin halaya okula gitme işimizi söyledim. Düşünecek. Şimdi kalk giyin. Gezme saatimiz yaklaştı. Leokadi'yi bekletmeyelim. Onunla artık hiçbir yere gitmem be. Yatıcıyım. Aklıma bir şey geldi. Leokadi demin bacaklarının ağrıdığını söylüyordu. Onun bacakları hep ağrıdı. Ah, sözümü tamamlatmıyorsun ki. Kalk. Bugün ikimiz gezeceğiz. Keşke. Nasıl olsa Leokadi nasıl edecektir değil mi? Bir deneyelim. Yaşa. Hemen giyiniyorum. Biz hazırız Leokadi. Şuradan şuraya bir adım atamam. Bacaklarım ağrıyor. O halde çocuklar soyunmalısınız. E, buraya gelmeden önce sokağa hep yalnız çıkardım. E, Faresi alıştım artık. E, kardeşimi rahatça gezdirebilirim. Bana güvenebilirsiniz. Peki. Pekala. Leokadi'nin hali yok. Sağ olun efendim. Sen teşekkür etsene. <gülüyor> e, teşekkür ederiz Albertin hala. ya varmış abi. Leok'de olmadan dışarı çıkmak ne hoş. Senin hoşuna giden asıl evden uzaklaşmak. Bilmiyor muyum sanki? Söyle, şimdi nereye gidelim? Çarşıya hiç gitmedik. Önce vitrinlere bakalım. Geldik bile. İşte dükkanlar. Ne güzel şeyler. Ay, şu elbiselere bak abi. Tam bana göre. Yaşım mavi paradışı. Yeter artık. Bunlara baktıkça neler düşündüğünü biliyor. Evet her istediğimi almayı düşünüyorum ama paramız yok artık alamıyoruz bunları Alabilseydim öyle mutlu olurdum ki Yanlış düşünüyorsun bir öğrenciyim Vitrinlerdeki eşyaların sahibi olmak insana mutluluk getirmez Neden? Bilmem anlatamam ama bana öyle geliyor ki Yalnız içi rahat kalbi iyi olan insanlar mutludur Pembe önlüklü kız gibiler mi acaba? Mutlu olmasa şarkı söylemezdi Hadi biraz da yolun karşısına geçelim <Gülüyor> Koşalım abi orada kitapçı dükkanı var bak Violen ne yapıyorsun? Dur biraz bekle Bak bir otomobil geliyor görmüyor musun? <Gülüyor> ne yapayım abi kitaplar heyecanlandırdı beni Peki önünde durup biraz bakalım doya doya <Gülüyor> Şu sapı zümrüt yeşili kaleme bak Çok beğendim ne hoş Haklısın Violen onunla yazmak çok hoş olur mutlaka <Gülüyor> Yine paramız olsun. Sus artık. Şimdi zengin olmadığımıza göre gevezeliğe gerek yok. Kızma abi. Evet haklısın. Ne de çok konuşuyorum. Zengin olma sözünü öyle çok tekrarlıyorsun ki... ...kızdırıyorsun insanı. Oysa bu kalem hiç de pahalı değil. Sabret. Çalışınca sana alırım bir tane. Aa, şuraya bak abi. Dükkanın içine bak. Kim var orada? Pembe beni kız? Müşterinin paketini bağlıyor. Demek burada çalışıyor. Oh, ne çalışkan... Hem evimde iş yapıyor hem de burada çalışıyor. Dükkan onların mı acaba? Neyse bir gün öğreniriz. Hadi gidelim artık. Ha, i̇şte bu yana geliyor. Güle güle efendim. Yine bekleriz. İyi işler küçük hanım. Ha, bize gülümsedi abi. Selam verdi. Tanıdı bizi bir Sabah penceresinden de gülmüştü bize. Acaba okula da gidiyor mu? Tahmin ederim. Görünüşe bakılırsa işi başından aşkın olacak. Hayal kuracak zamanı yoktur desene abi. Keşke bizim de böyle birçok işimiz olsaydı. Ne başlama bir öyle. Okula gitsek bile bu yeter bize. Ne de çok vitrine baktık. Laok hadi hiç baktırmazdı. Hep aklım kalırdı. Bugün doya doya baktın işte. Senin sayende abi. Teşekkür ederim. Hadi artık eve dönelim. Geç kalırsak Albertin hala bir daha yalnız göndermez. <gülüyor> Haklısın abi. Hemen dönelim. Neredeyse akşam olacak. Tertemiz Rose kuşların suyu bitmiş Geliyorum anne hemen sularını veririm Nereye dalmış bakıyorsun Rose Karşı küçük evdeki çocukları düşünüyordum anne Kalktılar mı acaba Dün dükkanın vitrinine bakıyorlardı İyi çocuk oldukları belli yüzlerinden Siyahlar giymişlerdi Jojo'nun dediği gibi çocuklar yaslı Küçük Jojo çocukların hikayesini öğrenmek için hala uğraşıyor mu Rose? Hem de nasıl anne bir de dosya yapmış topladığı bilgileri oraya yazıyor. Çocukların matemli olması beni de üzdü Rose. Neyse şimdi biz işimize bakalım. <gülüyor> Kuşlar beni çağırıyor anne iyice susamışlar. <gülüyor> Bugün okul var biliyorsun çabuk ol geç kalma. <gülüyor> Aa, merhaba Ros iyi günler nasılsın Günaydın çocuğu yine erkencisi Ne yaparsın sütleri dağıtıp şu işle meşgul olmak istiyorum Sonra da okul Ne şu? yine ne var Hoppala Unuttun mu sizin evin karşısındaki çocukları oh, Ay Allah yine mi başladın ee, Başladık bir kere Bu kadar meraklı olma Küçük evdeki çocuklarla tanışmayı Arkadaş olmayı ben de isterdim ama Casuslar gibi adım adım takip etmeyi doğru bulmuyorum Beni yanlış anlama bu çocukların mutsuz olduklarına eminim anlıyor musun? Hayatlarında yüzde yüz acı bir sır var. Macera romanlarını biraz daha az okusan aklına böyle şeyler gelmez çocuk Ama Rose onlara yardım etmek istiyorum. Sen yaşta bir çocuk nasıl yardım eder ne gelir elinden? Umulmadık kimselerden fayda görür insan. Öğretmenimiz okudu bir gün bunu sınıfta. <gülüyor> La Fontaine'in aslanla fare masalından. <gülüyor> Rose, Rose gülme. <gülüyor> Güleç çocukların hayatlarına ait bilgi toplamama yardım et. Nasıl yardım edeyim kardeşim? Tanışıp arkadaş olalım desen, Bayan Albert'in öyle kibirli ki izin vermez. Gene de hatırım için tanışmaya çalışıyoruz. Hadi hoşça kal. İyi günler. Şimdi okula gideceğim. Belki görürüm. Günaydın Roos. Nasılsın? Ne var ne yok? Rose, haberin var mı sınıfımıza yeni bir arkadaş geldi. <gülüyor> öyle mi? Hani nerede? Tuhaf bir kız hiçbirimize birimize benzemiyor. Biraz önce bizim alaycı grup prenses tiyat bile taktılar. Ya öyle mi? Aa şu kız mı? Aa, evet evet işte o kapıda duruyor. Ya demek öyle. Bak bak sınıf öğretmeni yanına yaklaştı. Uf, ne de hırçın şey öğretmenle bile konuşmuyor. Durma sus. Şimdi ben gider bakarım. Öğretmenim yeni arkadaşımız bizim evin karşısında oturur İzin verirseniz benimle otursun ee, İyi olurdu ama yanında madlon var Madlon darılmaz bana öğretmenim Uysal bir kızdır o ee, Peki yeni arkadaşınız seninle oturabilir Sınıfta görüşürüz Hadi ben gidiyorum <gülüyor> Bugün, sadece bugün. Yani bu sabah yanında otururum ama öğleden sonra gelmem Yarından sonra da gelmem bu okula Neden? Hepimiz severiz okulumuz. Burası parasız fakirler için. Hem de mahalle okulu. Olsun. Burada birbirimizi sevdikten, iyi şeyler öğrendikten sonra. Abim liseye gidiyor. Beni ne diye buraya verdiler sanki? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öğretmen geliyor. <gülüyor> Günaydın çocuklar. Bugün sınıfınıza yeni bir arkadaşınız geldi. Adı Violen. Roz ve birlikte oturacaklar. Ben de yanındaki boş sıradaki oturabilirim efendim. Tabii Madlon. Teşekkür ederim yardımın için. <gülüyor> Şimdi çocuklar bu ders süresince herkes sınıf ödevini yapacak. Ziya Çalıncaya kadar yetiştirmelisiniz. <gülüyor> <gülüyor> Eve dönüyoruz Viola. İstersen beraber gidelim. Evlerimiz aynı yerde. Peki Rose <gülüyor> Ne zamandır abim ben nereden başka kimseyle konuşmadım. Çok iyi bir insandı. Hatta gereğinden fazla iyi. Ben gururluyum. Kimsenin önünde eğilmek istemem. İçimizdeki iyilik hiçbir zaman fazla olmaz. Annem de çok iyi bir insandı. Babam çok zengindi. Baban öldü mü? Yok hayır. Havada yağmurlu. Yağmur çiselemeye başladı bile. Bu havada evimiz pek sevimli oldu. Ha, öyleyse çok şanslısın. Evine soğuk mu? Yok. Yiyecek, içecek, ısınmak için her şeyimiz var. Eksik olan bir anne değil mi? Evimize geldik. Güle güle Rose. Ay Jojo seni görmedim. Tabii görmezsin. Çünkü ben görünmek istemedim. Az geçmeyecek misin bu oyundan sen? Daha önce de söylemiştim. Tek düşüncem çocuklara yardım etmek. Onların üzüntülerini keşfederek olacak bu tabii. Bugün işim iyi gitti neyse. Neymiş o? Yardım mı ettin onlara? Aa, alay etme Bir dosya hazırlamıştım ya. Adına küçük evdeki çocuklar yazdım. Sen tam bir dedektif gibi çalışıyorsun. İleride polis olacağımı kaç kez söyledim sana. Eee ilk sayfaya ne yazdın bakalım? Sen ne dersen de işim iyi gidiyor. Kız küçük ve hırçın yazdım. Oğlan daha büyük ve liseye gidiyor diye yazdım. Elindeki kitaplardan çıkardım bunu. Eh, sana güle güle. Annene dedene selam söyle. Güle güle Jojo. İyi araştırmalar. <gülüyor> of. Şu tarih dersi de ne zor. Yapamıyorum yapamıyorum işte. Bir ay gerisin Violen. Onun için zor geliyor sana. Sen de bir ay geç başladın ama bütün derslere yetiştin. Aramızda kalsın Violen. Okula girdiğin ilk haftalar çalışmadın. Çalışmak istemedin. Hadi şimdi kitabını aç da yavaş yavaş oku. Okurken başka bir şey de düşünme. Çok anlayışsızsın Berner abi. Yo anlıyorum. Buradaki okulu, çevreyi, öğretmenleri yadırgadın. Gördün mü bak. <gülüyor> Ama geriye dönmek mümkün olmadığına göre bu hayatı benimseyip çalışmalıyız. <gülüyor> Haklısın abi. Dişimi sıkıp çalışmalıyım. Birinciliği burada da kaptırmak istemem doğrusu. <gülüyor> Roza da mı? Roz başka tabii. Evet sınıfın birincisi o olacak. Ama ikinciliği yüzde yüz ben almalıyım. <gülüyor> Buna sevindim işte. İleriyi görebiliyorsun. Tarih kitabımızda bir sürü isim ezberlenecek. Hele o tarihler yok mu o kadar çok ki. Ama Rose tarihe kalktığı zaman tarihle ilgili öyle hoş fıkraları anlatıyor ki hepimiz seve seve dinliyoruz. Dedesinden öğreniyor olmalı. Dedesi hastalanmadan önce antikacıymış. E, tarihi iyi bilir o zaman. Onlara gidip de Rose'a anlattıklarını dinleyebilsem. Geçen gün çağırdı ama Ama sen dükkan arkasında bir odada çalışmayı kendine yakıştıramadın değil mi benim gururlu bir öğrenciyim Değil işte Peki nedenini söyle Ne çabuk unutuyorsun Albertin halayı Bırakır mı beni oraya hiç <gülüyor> Gerçekten hiç aklıma gelmedi İyi çocuklar ödevini kendi evinde çalışır sadece <gülüyor> Leokatin ne der acaba? Konu komşu gesiciyle çoraklarını yama küçük hanım ben hangisine yetişeyim der? <gülüyor> Sen öbürsün Biyole Dur şu problemi bitireyim de sana yardım ederim <gülüyor> Yaşa abi <gülüyor> Tırmızı kaplı kitabı getir kızım Tarihi olayları resimlerle gösteren kitap değil mi dedeciğim? Daha evet onu Oh dedeciğim Viyola'nın da de burada olup seni dinlemesini öyle isterdim ki Çağırsana henüz geç değil. Halası izin verir belki. Ne dersin anne? Bayan Albert'in izin verir mi? Sanmam. Bana kalırsa Bayan Albert'in... ...küçük yeğenlerinin komşu çocuklarıyla... ...görüşmesini istemiyor. Galiba öyle. Onun için Jojo şu küçük evde... ...bir sır var deyip duruyor. Hmm, Jojo aklını sırlarla bozmuş. Sır falan yok ortada. Bayan Albert'in çocuklar gelmeden önce de... kimseyle görüşmezdi. Şimdi de küçük yeğenlerinin tanımadığı ailelere... ...girip çıkmasını istemiyor. Ama bizi tanıyor Anneciğim. Hep alışveriş yapar bizler. Pek az Bu işi olsa olsa sen becerirsin kızım Rozun hatırı için denesene Ne olur anneciğim Viola'nın sınıf ikincisi olması için Bu tarih ödevini çok iyi hazırlaması gerek Başaramazsa okuldan soğuyacak Heh. Peki Roz, hatırın için şimdi gidip davet edeceğim Buyurun efendim bir deli zaman Bayağı Albertin ile görüşmek istiyorum Buyurun görüşelim Bayan Albert'in küçük Violen'le kızım Rose aynı sınıfta bulunuyorlar Bugünkü tarih ödevi oldukça zormuş Dedesi Rose'u çalıştırıyor Rose Violen'in de gelmesini istedi Ona çok yararlı olacağını düşünüyordu. da Davetinize teşekkür ederim Yazık ki bunu kabul edemeyiz Küçük yeğenim Violen çok huysuz Ama kızımla çok iyi anlaşıyorlar Özür dilerim olamaz Violen kendi başına çalışmaya alışmalı Bayan Albert'in size bir telgraf var. Çok önemli olması gerek. Acele gelmiş. Özür dilerim. Düşünmeden konuştum. Size karşı kabalık ettim. Beklenmedik bir olay karşısında... ...ilk kararımdan dönmek zorundayım. Rica ederim efendim. Küçük yeğenim kızınızla beraber çalışabilir... Abisi Bernard'a gelebilir. Teşekkür ederim efendim. Viyonan, Bernard. aşağı gelir misiniz? Arkadaşınız Roz'un annesi. Roz'un dedesinin çok değerli kitapları varmış. Size yardım etmek istiyorum. Çok sevindim. Viyonan için tabii. Ödevi çok zordu. Ben bile yardım edemedim. Çünkü kitaplarım eksik. Hadi hadi hemen gidin de çalışın. İşte geldik Rose, Bernard'a geldi kitaplarınızı görmek istiyorum. <gülüyor> i̇yi ki geldin Violen, hep seni düşündüm. Hoş geldiniz çocuklar, şöyle oturun, oturun da vakit kaybetmeden çalışın. Evet, hemen başlarsanız iyi olur, çünkü halamız saat 7'ye kadar izin verdi. Yani 7'den önce dönmememizi tembih etti. <gülüyor> yediden önce ha, demek öyle. Neyse başlayalım. Dosyamız hazır dedeciğim, hmm. siz anlatırken biz de yavaş yavaş yazarız. Evet çocuklar. Gençliğimde hem dükkanı çalıştırır... ...hem de liseye tarih derslerine giderdim. Bu dersi çok severim. İnsanın geçmişini bilmesi çok iyidir çocuklar. Saat ne, ne çabuk geçti. geçti. Yemek yemeden gidelim mi? Annem çok nefis çorba pişirdi. Annem de yapardı bu çorbadan. Tıpkı böyle kokardı. E. Evet ama gene de gitmeliyiz. Teşekkür ederiz Rose. Bu ilk gelişimiz. Büyük halamız kızarsa bir daha hiç göndermez. Dersimi yaptığım için çok mutluyum. Hadi hoşçakalın. Yarın yine gelin çocuklar. Yine birlikte yapalım ödevlerinizi. <gülüyor> Albert'in beni çok soğuk karşıladı. Önce çocuklara izin yoktu. Sonra o sırada bir telgraf geldi. Bayan Albert'in allak bullak oldu. Kekeledi ve benden özür diledi. Bildiğiniz gibi çocukları da benimle gönderdi. Hmm. Esrarlı bir telgraf. Hmm. Bakalım altından ne çıkacak? <gülüyor> Aman baba sen de Jojo gibi konuşmaya başladın. Jojo için böyle düşünme kızım. Cin gibi bir çocuk. Gözünden hiçbir şey kaçmaz onun. <gülüyor> Bir şey mi var? Generallerin taze kremasını getirdim de size de bir uğrayayım dedim. Sana bir haberim var söylemeden geçemezdim. Biraz önce Violen'le Berner biz değildi Jojo. Haberin var mı? Artık arkadaş olduk. Çok sevinçliyim. Onları yalnızlıktan kurtardım. Bırak şimdi yalnızlık önemli değil. Çok mühim şeyler var. Zaten onun için uğradım. Kremayı geciktireceksin. Gidiyorum gidiyorum hemen gideceğim. Söyleyeceğim şey çok ilginç dinleyin lütfen. Bırak anne söylemezse bu gece uyku uyuyamaz. Evet. Rose dinle. Çocukların dosyasına ilave edilecek bir şey bu söyleyeceklerim Hadi madem çok istiyorsun anlat da geç kalma Kapıcının çocuğu hastalanmış ona süt götürüyordum Tam beş buçukta bayan Alberti'nin küçük evinin kapısında bir adam gördüm Sağa sola baktı sessiz ve çekingendi Beni görmedi ama ben onu gördüm eee, Gerçekten ilginç Sonra kapağı açıldı ve adam sessizce içeri süzüldü Peki o seni nasıl görmedi Jojo Çünkü merdivenin altına gizlenmiştim Şimdi rahatladın Jojo hadi kramayı çabuk götür Kaçıyorum kaçıyorum hadi hoşçakalın ee, ama, e, ama ama sen bana çocuklarla Ne konuştuğunu anlatmadı <gülüyor> de o halde anlatıyorum Belki meraktan çatlarsın Konuşma konumuz 16. yüzyılda Tarih dersi yani işte bu kadar Başka hiç ama hiçbir şey konuşulmadı Aa, <gülüyor> Aman Ros Sen hep böylesin zaten benimle hep eyle <gülüyor> Okulumuzun hafta içinde tatil oluşu ne iyi. Gezebiliyoruz. Evet, hem de dinleniyoruz. Toz evet. arkadaş olduğum için çok mutluyum. Çok iyi insanlar, dedesi, annesi de. Senin sınıf ikincisi olmana nasıl sevindiler. <gülüyor> Kendi kızları gibi ilgileniyorlar bizimle. Bay Bertha da çok kültürlü. Tarih ve edebiyattan iyi anlıyor. Onlar olmasıydı halimiz haraptı abi. Hava da oldukça soğuk. Aa, şu vitrine hiç bakmadık. Önce oraya bakalım. Aha. Dükkanın adı Eski günler. Bir antikacı dükkanı. Adı çok uygun. Eski birçok eşya var. Hepsi de değerli. Aa, şu paravana bak ne güzel. Ya şu resim mi diyor lan. Hangisi? Oymalı etecerin üstündeki. <gülüyor> Yemek odamızdaki babamın sevdiği resme benziyor. Ne benzemesi? Kopya değil ki bu. Bizim resmin ta kendisi. Nasıl olur? Burada işi ne? Her şeyimizin satıldığını unuttun mu? Senin bebek arabana varıncaya kadar. N nereye? Violen. Dur beni bekle. Hay Allah. İçeri girdi bile. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun ne arzu ettiniz? Şey... Şu okuma dersi adlı tablonun fiyatını öğrenmek istiyoruz da. Tablo küçük ama fiyatı yüksektir. 18. yüzyılın değerli tablolarından biri. Peki aşağı yukarı ne kadar edin? Birkaç bin frank eder bu tablo yavrum. Teşekkür ederiz. <gülüyor> i̇yi günler efendim. İyi günler. Iyi günler. <gülüyor> Nesliyumlu çocuklar. Akşam yine rozlara gidiyoruz değil mi abi? Evet gideceğiz. Artık sık sık izin var bize. Neden acaba? Albertin hala bizden nefret mi ediyor? Yok sadece rahatsız olmak istemiyor. Başını dinliyor olmalı. Yılbaşı yaklaşıyor. Dükkanlar süslenmiş bile ne güzel. Haftaya yılbaşı. Acaba bize hediye veren olacak mı? <gülüyor> ne hediyesi? Kim alacak? Albertin hala yeter derecede para harcıyor bize. Okul masrafı yiyecek. Daha ne olur? Doğru ama hediyesiz yılbaşı da yılbaşı sayılmaz ki. Ne yapalım kardeşim? Biz de birbirimizi kutlayarak yeni yıla gireriz. Yarın okul dönüşü yine vitrinlere bakalım. Antikacı dükkanından çok hoşlandı. Hele o resim. Onu tekrar seyredelim olur mu? Ah, bugün dersler gayet iyi geçti. Hele rozlu olunca canım hiç sıkılmıyor. Bak buna sevindim. Sen iyi olunca ben de iyi oluyorum. Yoksa hep seni düşünüyorum. Hei. Bak, vitrine bak. Bizim tablo satılmış. Şişt, dur bağırma. Dükkancı gördü bağırdığımızı. Bize bakın. Satılmış, satılmış. Paramız olunca onu tekrar alırdık oysa. Belki dükkancı içeri almıştır. Vitrinleri sık sık değiştirirler. Dilerim senin dediğin gibidir. Vazomuza bak. Gülü vazoyu hatırlar mısın? Hani annem güzel koksun diye kışın içine kuru gül yaprakları doldururdu. Bana bağırma derken kendin daha çok bağırdı. Dükkancı söylediklerinin hepsini duydu. Küçük sehpamız da burada. Koruyucu melek heykeli döv üzerinde. Hani sen almak istemiştin de Albertine'la kızmıştı. <gülüyor> Yo. Sus abi. <gülüyor> ne olur. Herkes bize bakıyor. Dükkancı da şaşırdı. Hadi eve bir Daha fazla dayanamayacağım. Oh, günaydın JoJo'cum. Günaydın. İşlerin nasıl? Annen baban iyiler mi? İyiler efendim. JoJo, sana bir şey sormak istiyorum. Buyurun efendim, sorun. Düşündüm, taşındım. Senden başkası bu işin altından kalkamaz. Çevremizde oturanları iyice tanırsın, değil mi? Aşağı yukarı tanırım. Meslek icabı tabii. <gülüyor> elbette, elbette. Çok da akıllısın. Hiç unutmasın. <gülüyor> Çok teşekkür ederim efendim. Matem kıyafetinde dolaşan iki çocuk var. Kardeş oldukları kanısındayım. Nerede oturduklarını bilmek istiyorum. Ha, şu çocuklar. Hafta arası okulların tatil olduğu gün gelip bitirine bakıyorlar uzun, uzun Ha, Anladığıma göre iki aydan beri Miro Mendril sokağında... ...17 numaralı apartmanın karşısındaki küçük evde... ...büyük halaları bayan Albertin Logard'ın yanında oturan Bernard'la... ...Violent de Laborde kardeşlerden söz ediyorsunuz. Evet evet galiba onlar. Anneleri ölmüş. Halalarının yanında rahat olduklarını sanmam. Bernard liseye, küçük kız da mahalle okuluna gidiyor. İkisi de çok zeki. Bernard kuzu gibi uysal, yumuşak başlı. Ama kardeşi tam bir kaplan yavrusu. <gülüyor> ama bu ne bilgi Jojo? Polis misin sen oğlum? <gülüyor> Henüz değilim ama olmak için hazırlanıyorum. Şey, aklıma bir şey geldi. Miromenil sokağında 17 numarada eski bir meslektaşım Bay Bertha oturur. Ee... Ee, tamam efendim, tamam. Dölabort kardeşler her gün oraya gidip Bay Bertha'nın torunu Rozla beraber ders çalışırlar. Ha, evet. E, bunlardan kimseye söz etme değil mi oğlum? Bana güvenebilirsiniz efendim. Polis olmak isteyen. Öyle hani? öyle öyle. Hadi. Hadi şimdi müşterilerine koş. Epey al koydum seni. Hoşçakalın efendim. Güle, güle. Günaydın Rose, İyi günler. Merhaba Jojo nasılsın? Ben iyiyim. Ya sen? Dikkat et kendine çevrede grip salgını var herkes hasta. Gene ne haberleri aldın? Caddedeki tütüncü yeşlevdekilerin evdekilerin hepsi demin uğradığım antikacının çocukları sonra... Aman şu haline bak haberleri verirken nefes bile almıyorsun. Hangi antikacı? Eski günlerin sahibi canım. Pierre Lejeanli'nin babası mı? Dedemin ahbabıdır yarın onlara gidersen benim tarafımdan geçmiş olsun demeyi unutma. Aa, söylediklerim henüz bitmedi Rose. Bak dinle nasıl haber şu. Dün gece sizden giderken. Mutlaka dosyaya ilave edilecek önemli bir şey duydun. Duymak değil gördüm. Hay Allah Jojo sus desem de anlatırsın. <gülüyor> dinle dinle şaşıracaksın. Ha, ne diyordum? Dün gece sizden giderken yolda koşuyordum. Karanlıkta birine çarptım. Adamın elindeki baston yere düştü. Eğildim bastonu aldım ve adama uzattım. Uzatma Jojo hadi işim var ne oldu? Bir de ne göreyim. Bayan Albert'in akşamları gelen adam değil mi? Deniz kenarlı şapka giyiyor. Eve gelişte çocukların sizde olduğu saatlere rastlıyor her zaman Yanılmayasın sakın Evet Roz aynı adam oldukça yakışıklı Bernar'a benziyor Ya öyle mi? Ama durum çok esrarengiz Evet biraz karışık Bu sırrı çözeceğim Hadi bakalım dilerim hikayenin sonu iyi biter Hoşçakal Ha şoşo bir dakika ha. O kadar çok konuştun ki az daha unutuyordum. Senden bir ricam var. Emret komşu. <gülüyor> Şarlo babanın dükkanından tamire verdiğim ayakkabımı alıver ver ne olur. Hah işte parası. <gülüyor> Oradan geçiyorsun nasıl olsun? Tabii Ros şimdi alırım. <gülüyor> Günaydın Şarlo amca. Bugün nasılsın? pek keyfin yok galiba. <gülüyor> Sorma yavrum. Ayağımı oynatamıyorum. Romatizma mahvetti beni. Geçmiş olsun amca. <gülüyor> Söyle ne istiyorsun? ...Roz gelemedi, onun ayakkabılarını alacağım. Hmm. Ee, şu rafta oğlum... Ee, ...sarı tokalı kundura... ...kağıt da al oradan, sarı ver. İşte para amca. Hoca gazeteyi bırak... ...küçük kağıt var, onu al. Oh, çok eski gazete o amca... ...bir işine yaramaz. Ama büyük çocuğum. Neyse, neyse. Peki, al bakalım. Teşekkür ederim. Ne de olsa gazete, masal kitabı değil... Eski de olsa haber haberdir. Gerçektir iş değilse. Aa, aa, bu da ne? Yanlış mı görüyorum yoksa? İki kardeşin soyadları bu evet evet aynı soyadı. Oh ne korkunç. Bertha dededen başkası görmemeli bunu. Merhaba Bertha amca yalnız mısınız? Evet Jojo. Rose'la annesi kiliseye gittiler. Nasılsın bakalım işlerin nasıl anlat? İşten daha önemli bir şey var Berthe amca. Dün Rose'un ayakkabısını tamirciden alıyordum. Şu gazeteye sardım. Okuyun lütfen. Hmm. Eski tarihli bir gazete. Nedir bu halin? Annem baban sana gazete almıyorlar diye... ...bu kadar eski tarihlilerde okunmaz ya oğlum. Ne yapayım annem babam benim suçlu olarak kalmamı istiyorlar. Oysa ben okumak, polis ya da dedektif olmak istiyorum. Buna yeteneğin de var oğlum. Yılmadan bir işin peşinde koşuyorsun, sabırlısın da. Sağ Berta amca, ailem de sizin gibi düşünse keşke. Hele okulu bir bitir de, okulu iyi dereceyle bitirirsen ve çok istersen, ailen seni istemediğin bir işte çalıştırmaz oğlum. Ee neymiş bakalım gazetedeki haber Bir gerçek Bertha amca bir gerçek Dur yavrum biraz sakin ol Nedir bu heyecanın Gazeteler doğruyu yazar değil mi Bertha amca e, Genellikle öyledir Hani nerede o yazı göster bakayım ah, İşte işte işte burası Çabuk okuyun lütfen hmm. Gözdüm neredeydi de. <gülüyor> Cebimdeymiş <gülüyor> Hımm hmm. ah. Hay cuma, bay, hmm, Döle Buhurt. Evet, evet, evet, şu iki kardeşin soyadı. Bu gazete onların buraya geldiği tarihe yakın bir tarihte basılmış. Ne korkunç değil mi? Şehirde onların geldiği şehir, çocukların söz etmiyor korktukları babaları olsa gerek. Bu açık Berta amca. Artık Rozu böyle bir adamın çocuklarıyla görüştürmezsiniz değil mi? Dur çocuğu, dur sabırlı ol. O kadar çabuk karar vermeyelim. Evet ama olay açık ve korkunç. Sabırlı ol dedim sana. Bu çocuklar her şeyden önce şanssız çocuklar. Sonra, sonra da temiz kalpli ve iyi yavrular. Anladın mı? Evet efendim. Ben de öyle düşündüm ama... Ha, olayı hatırlar gibiyim evet... Kısa süre herkesi ilgilendirmişti ama sonuç karanlıktı. Sizce Bernard'la Violen gerçeği biliyorlar mı? Meseleyi bilmediklerinden eminim. Babalarından söz açmıyorlar ama bir garip halleri var çocukların. Bana kalırsa bilmeleri daha iyi. Annelerinin söylemeye dili varmamış. Belki de uygun zaman kolluyordu. Bu arada öldü gitti zavallı. Yaşlı bayan Albert'in neden sakladı dersiniz? üzmek korkusundan olmasa gerek. <gülüyor> o kadar yumuşak yürekli bir kadın değil o. Neyse şo neyse bu konu aramızda kalsın. Bu gazeteyi de ben saklarım. Sakın ağzından bir şey kaçırma. Rosa bile. Tamam Berta amca. Ah! İşte Rozlu annesi de geliyorlar. <gülüyor> Tam zamanında bitirdik konuyu. Hadi hoşça kal Jojo. Gidiyor İşlerim çok Rose. Sonra yine uğrarım. Bugün pazar biliyorsun. Evet biz de kiliseye gittik. Birazdan da parka gideceğiz. Uh, ne iyi. İşim olmasaydı ben de gelirdim. Biyolen'le Berner'ı da istedim ama Bayan Albertin izin vermedi. Gece ders çalışmaya gönderiyor ama. Bilmem Jojo. Hiç anlamıyorum. Ben anlıyorum Rose. Anlarsın küçük dedektif. Ne yapalım? Sen ayrı ben ayrı düşünüyoruz. Neyse. Hoşçakal Rose. <gülüyor> Aman Tanrım. ne uzun gün bu. Sıkıntıdan yüreğim sıkışıyor. Of, of! Evimizdeki pazar tatillerini hatırlıyorum da. Unutulur mu o günler Viyolenciyim? Babam, otomobilimiz. Kır kahvesinde kahvaltı yapardık dönüşte. <gülüyor> Yine olacak o günlerimiz kardeşim, üzülme. Ne zaman olacak? Babamız dönmeyecek artık. Baksana Albertin hala bile adını almıyor. <gülüyor> Dönecek. Sabırlı olmalıyız. Ama Albertin halanın yanında kim olsa sabrı tükenir. Hiç değilse Rozun arkadaşlığı. Annesiyle dedesinin bize olan ilgisi var. Seni seven iyi bir de öğretmenin var. Bütün bunlara memnun ol. <gülüyor> Haklısın. Ya bunlar da olmasa halimiz ne olurdu? <gülüyor> Şöyle. İşte böyle düşünmelisin. Hepsinden önemlisi. Sen varsın benim için. Bana bak. Sende bir hal var. Ne oluyor? Yüzün alev alev yanaklarında kıpkırmızı. Ee, Sıkıntıda ne olsa gerek? Sıkıntı değil bu. Ateşim var senin. Dur bakayım. Halsizlik hissediyordum ama... ...üzülmeyesin diye sana bir şey söylemedim. Neden söylemiyorsun sanki? Yarın okula gitmesen iyi olur. Yok burada oturamam akşama kadar. Sakın Albert'in Aliye bir şey söyleme. Öksürüp aksırdığını duyunca anlamaz mı sanki? Anneler anlar böyle şeyleri abi. Albert'in hala gibileri değil. Burada önemli olan senin sağlığın. Beni dinle. Yarın okula gitme. Peki. Sen daha akıllısın benden. Elbette bir bildiğin var. Hadi. Şimdi yat bakayım. Ben okula giderken Albert'in halıya durumu anlatırım. O da bize hak verir. <gülüyor> o da mı uğrayacaklarını sanmam. Mikroptan ödleri kopar. Ben de rahatça <gülüyor> yatar. Senin gelmeni beklerim. <gülüyor> Bak neler düşünüyorsun. Yaramaz. Ateşin oldukça yüksek. Hadi şimdi uyu. Kardeşimin aniden ateşi çıktı Albertina'la. Yataktan kalkmasına imkan yok. Alev alev yanıyor. Aman ne diyorsun? Peki şimdi ne olacak? Bu durumda okula göndermezsiniz diye düşündüm. Tabii gidemez elbet. Bir gün yatması lazım. Teşekkür ederiz. Sen de okuldan doğruca rozlara gidersin. Onunla burun buruna oturup sen de gırıbe yakalanma bari. Önce eve uğrayıp violene bakmalıyım. Kendin bilirsin. Ateş gibi yanıyor. Nasıl da dalkın dalkın uyuyor. Zavallı kardeşim. Rozlara gitmem doğru olmaz bu durumda. Oh, hala gitmedin mi sen? Hadi hemen kitapçılara git. Yediden önce de dönme. Ee, ama işte... Merak etme merak etme. Sevgili kardeşine sensiz de gerektiği gibi bakılacak. Peki efendim. Çok ısrar ediyorsunuz. Gideyim mi? Nunu, kapı çalınıyor. Aç kapıyı onu <gülüyor> Uyumuşum. Her taraf karanlık. Bernard nerede? <gülüyor> Uzanamıyorum. Işığı bir yaksam. <gülüyor> tamam. Oh, gözlerim kamaşıyor. Başım, oh, başım, Saat tam altı. O oh, ne? Oh, hani tehlikeli? Nerede? Oh, buldum. Oh, kapıyı açmalıyım. Yürüyecek halim yok. Odanı, çabuk yatacak. Kim sana kalk dedi? Abim nerede? Abim mi istiyorum? Senet söyle, hadi. Anneciğim, nedir bu başıma gelen? Bak daha konuşuyor. Bilet bir daha kafından da görürsün. Nasıl pataklarım seni? Evet, pataklarım ya. Hani öyle bir dayak Ay, yersin ki benden. Anneciğim, anneciğim. Adam akıllı anneciğim. soğuk sen kızım. Bu halde yataktan kalkılmaz. Senin iyiliğin için yapıyorum ben bunu. Birazdan lok hadi aspirini çay getir hadi uyu şimdi bakayım. Kapıyı da kilitledi. Ne olmuş yani? Kapı kilitlediyse pencere yok mu? İşte pencere. Tahammülüm kalmadı artık. Yavaşça açmalıyım duymamalı. Aman tanrım. O da ne? O! Oh. Oh işte! O! Oh. Oh. Bu da mı gelecekti başımıza? Bu çocuklar bir dert. Bakamıyorum. Bakamıyorum sen bak benceden Pencereden aşağıya durma. Bir yerde yatıyor işte. Baygın mı öldü mü belli bir Anneciğim. Anneciğim. Abi. Neredesin? Buradayım kardeşim yanındayım Babamı gördüm Babamı Gördüm Oydu O Şapkası bile başındaydı Viola Kardeşim Canım kardeşim buradayım Hadi hadi uyan Hı? Tanrım Tanrım Neredeyim Neydi o? Nerede? Babam nerede? Sen miydin abi? Hep yanımda mıydın? Evet kardeşim seni hiç bırakmadım. Uyku bile uyumadım. Oh. Sus, sus Ağlama kardeşim. 24 saattir gözünü bile açmadım. Ama neden? Ateşin çok yüksekti de ondan. Ama şimdi biraz düştü. Gene de yanıyorum. Yatmalısın dinlenmen gerek. Friyam'da... Hep annemi gördüm. Durmadan sayıkladım. Annemi rüyamda gördüm ama. Asıl babamı gördüm. Sahiden gördüm onu. Ordu. Evden çıkıyordu. Neler söylüyorsun? Hadi fazla konuşma bakayım. Sonra yine ateşin çıkar. Dur abi. Dinle beni ne oldu? Önce ağlamayı bırak. O zaman dinlerim. Peki. Heh, şöyle. Al şu mendili, gözlerini sil. <gülüyor> Çok yorgun Gördün mü bak yavaş yavaş yorulmadan konuşmalısın Koridorda Sesler vardı Dışarı çıkmak istedim Birden halam geldi Çok kızdı Hastasın tabi dışarı çıkılır mı Ama dövmek istedi beni Üstelik kapıyı da üzerime kilitledim Yatmanı istediği için yapmıştır Peki bahçeye neden inmek istedi Senin rozlarda olduğunu düşündüm Oraya geliyordum Pencereden inmek istedim Tam o sırada kapıdan babam çıktı. Violenciğim, olmayacak şeyler söylüyorsun. Neden seni görmeden gitsin? Ama babamdı. Bir an gördüm onu. Sonrasını hatırlamıyorum. Çünkü pencereden aşağı düştüm. Sonra da bayıldı. Onun için hatırlayamaz. Albert'in halıyasını mutlaka söyler sana. Olur, olur. Hatırın için soracağım. Albertin hala size bir şey sormak istiyorum Hı evet Violen bahçeye düşüp bayılmadan önce Evden birinin çıktığını görmüş Ne olmuş çıkmışsa Gelen giden hesabını mı vereceğim size Tabi hayır yalnız Violen Gelenin babamız olduğunda ısrar ediyor da Kardeşin o zaman 40 derece ateşte Yattığını unutma O haliyle daha çok şeyler görebilirdi Ama Albertin Gelen babanız değildi işte o kadar Bir daha da bu lafı duymayacağım anladınız mı Yalanı söyleyeceğim size Bizi yanınıza almakla büyük bir iyilik ettiniz efendim. Sağ olun. Viyolenin söylediklerine ben de inanmıyorum. Bir yanlışlıktı bu. Gördün mü bak sen de öyle düşünmüyorsun. Yalnız size yalvarırım. Kardeşimi bir daha o şekilde cezalandırmayın. Şey biz hiç dayak görmediğimiz için Viyolen'e ağır geldi. Daha çok hastalandı. Doğru. Kendimi tutamadım işte. Ama kabahat ondaydı. Zaten böyle aksi bir çocukla uğraşacak değilim. Oh, ne güzel, ne güzel hediyeler. Bir kolye, en sevdiğim renkte ve çikolatalı pasta. Ne bağırıyorsun ya, uyandırdın beni. Özür dilerim, bunları görünce kendimi tutamadım. Senin uyuduğunu unuttum. Olsun, zaten uyanmam gerekiyordu. Sen aldın bunları bana değil mi? Bugün yılbaşı ama ben sana bir şey alamadım. Canım kardeşim benim, gel sarıl bana, bırak bu sözleri hadi. Canım abim. Hayatta bir sen varsın benim için. Hadi hemen yemeğe inelim. Büyük halayı bekletmeyelim. He? İyi yıllar Alberto hala. <gülüyor> İyi yıllar. Yeni yılda neymiş? Tanrı güllerinin hepsi aynıdır. Durun burada. Dışarı çıkmayın ben bakarım kimmiş geliyor. <gülüyor> Küçük kitapçınız sizi davet ediyor. <gülüyor> Gidebiliriz değil mi? Dur biraz. Lavukatı bir şey mi var? Evet bayan, biraz gelir misiniz? Ne diyorsunuz? Hadi gitsenize. Ay şey, kahvaltınızı bitirince tabii. Ay, bitirdik, bitirdik efendim. efendim. <gülüyor> Ortalığı da batırdınız. Şu ekmek kırıntılarına bakın. Ben toplar kuşlara veririm. Onlara yılbaşı hediyesi olsun. Her şey bitti de kuşlara hediye vermek kaldı öyle mi? Hadi bir öğren geç kalıyoruz. Rose bekler bizi. Hoş geldiniz çocuklar. Böyle bir günde bizi unutmadığınız için çok mutluyuz efendim. <gülüyor> hadi. Hadi hediyelerinizi açın bakalım. Hadi. Ama efendim. Biraz fazla değil mi bunlar? Bir dolma kalem. Çok değerli benim için. Ya bu kitap? En çok sevdiğim yazar Jules Verne. O... Oh. Bir de yağlı boya takımı. Senin güzel resim yaptığını ben söylemiştim Roza. Seninkilerini de görelim Yone. Bir gün atkı ve gün eldivenler. Kış da geldi. Geçen günkü gibi hasta olmam artık. <gülüyor> Hayal da görmezsin. Hayal değildi ama o gördü Tartışmayı bırakın çocuklar. Şu paketler de sizin. <gülüyor> Koruyucu, Koruyucu melek. melek. Annemin en çok sevdiği heykelcik. Bu hediye bizden değil çocuklar. Söyleyelim bilsinler Bertha amca. Jojo nereden çıktın sen ödüm koktu? Geçiyordu moradım. Öyle dalmışsınız ki hiçbiriniz fark etmediniz. <gülüyor> Salgınlık değil sevinçten kimseyi fark edemedik Jojo. Söyle Jojo -jo, çatlayacağım meraktan. Heykelci kimden? Eski Günler adlı antikacı dükkanını biliyor musunuz? Aa, tabii. İşte onun sahibinden. Gidip gelip bu heykelciye bakıp konuştuğunuzu fark etmiş. Çok da sevmiş sizi. <gülüyor> Bizi düşünen ne çok insan varmış. Hepiniz ne iyisiniz. Artık yalnız değiliz. Dostlarımız çoğaldı. Hadi çocuklar bugün yemeğe buradasınız. Güzel güzel eğlenin. Artık daha fazla dayanamayacağım. Ya onlar ya ben. Tabii canım sen tabii. Kuşkun mu var? Pekala ama çabuk hallet bu işi. Gidip gelmekten bıktım artık. Peşimde birileri varmış gibi geliyor bana. Tatil bitsin bu işi yoluna koyacağım. Söz veriyorum sana. Yılbaşı gecesi başka yerlerde gecelemek çok acı. Hadi git şimdi. Çocuklar birazdan gelir. Rok hadi. Bana bir kanem kağıt ver. Buyurun bayan, işte burada. Bana büyük iş düşüyorlug hadi. Çok zor durumdayım. <Gülüyor> Bu sabah nasıl rahat uyandım. Neden acaba? Dün günümüz çok güzel geçti de ondan. Ama sen niçin durgunsun? Bak ne güzel geziyoruz, neşelensene. Babamı düşünüyorum. Doktor Martin'e bir mektup yazmayı tasarlıyorum. Bize bir şeyler söyler mi dersin? Bir deneyeceğim. <gülüyor> Bak çiçekçinin önüne geldik. İşte menekşeler. Bir demet menekşe verince Albertin hala ne diyecek acaba? <gülüyor> bu dala çocuklar diyecek. Yalandı değil hani. Kırk yılda bir bize para verdi. Yeni yıl hediyesi dedi. <gülüyor> Biz de hepsini bu küçük demete verdik diyorsun. <gülüyor> Ama olsun o bizim büyüğümüz. <gülüyor> Büyükmüş. Evde kalmamızı bile istemedi. Bugün bile savdı bizi. Sevinmelisin. Çarşıda gezilmeyi seviyorsun. Evde otursan daha mı iyiydi? Mutlaka yine o konuk gelecektir. Sus Violen yine ateşin çıktı galiba. Selam Violen, selam Berner. <gülüyor> size gelecektim ama Leokati'den ödüm kopuyor. Bize de zaten size gelmemiz için izin çıktı. Önce çarşıya uğradık. Şimdi de size geliyorum. Oh, çok sevindim. Ne o suratın Violen? Neşeden biraz bak rozlara geldik. Acele etme Berner. Yılın bir numaralı sürprizini duysun bak nasıl güler. Yoksa şey... Hayır, hayır hiç düşünemiyorum. Eski Günler dükkanının sahibi bugün için dört tiyatro bileti yolladı bize. Tiyatro mu? <gülüyor> Yaşasın Antikacı amca. Sağ ol Rozcuğum ama biz gidemeyiz. E, biliyorsun yaslıyız. Sen de yanında dura dura Albertin hala gibi oldun. Bernardcuğum davranışın duyguluğu ince. Ama anneciğin sağ olsaydı yeni yıla sevinçle, neşeyle girmenizi isterdi. Zaten Albert'in hala da izin vermez. <Gülüyor> o mu izin vermeyecek? Evet Berner. Bir dene bakalım. İzin iste. Belki verir. <Gülüyor> Ben sana izin verir dememiş miydim? Haklısın, dediğin gibi oldu. <gülüyor> Temsilin adı nedir o? Dickinson, Cucur Böceği adlı oyunu. O okumuştum onu, çok güzeldi. Ben de okumuştum, oyunu seyredeceğim için sevinçliyim Rose. Sen de mi erken kalktın Aa, Rose <gülüyor> Evet anneciğim çok mutluyum Şimdiye kadar geçirdiğim en güzel yılbaşı bu Aa neden Başkalarını mutlu ettiğimiz için Evet yavrum başkalarını mutlu etmek insana sevinç huzur verir Bana aldığın mavi tüylü muhabbet kuşu da çok güzel anneciğim Kanaryalara arkadaş olsun istedim <gülüyor> Onları da mutlu etsin <gülüyor> <gülüyor> Ah, Bernard evden yalnız çıkıyor Bernard Violen nerede? Bir şey mi oldu? Hasta mı yoksa? Of, o suratın ne? Violen hasta değil ki Gel, gir içeri. <gülüyor> Otur oğlum. Bu halin ne? Dün ne kadar iyiydin? Anlat ne oldu? Kötü. Acı bir haber. Buradan gidiyoruz. Sizlerden ayrılacağız. Hem de ayrı ayrı gidiyoruz Çok kötü ama Violen istemez bunu İstemedi tabi Bana sarıldı ve abimden ayrılmam diye ağladı Peki bu durum halanızı üzmedi mi? Üzmek mi? Öyle bir ayrılırsın ki diye tersledi Ya? O da karşılık verdi tabi Şimdi odasına kilitli Peki nereye gönderiyor sizi? Benim Belçika'ya Violen'in de İngiltere'ye gideceğini söyledi Yatılı okullara mı? Hayır pansiyonlara fakir çocuk yurtlarına çok acı. Dur. Şey. Doktor Martin'e bir mektup yazmalısın. Bunu halana da söylemelisin. Söyledim tabii. Bundan babamızın haberi olmalı dedim. Ne dedi? Babanın adını ağzına alma. Küçük budala diye bağırdı. Çok yazık. Ama ben Doktor Martin'e yazacağım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Her şeyi bilmek istiyorum. Önümüzde daha bir hafta var. Belki her şey düzelir. Hiç sanmıyorum. Ah. Durun çocuklar aklıma bir şey geldi. Roş. Evet dedeciğim. Eski günler dükkanına koş antikacı amcayı çağır. Önemli bir meseleyi konuşacağımızı söyle. Jojo'yu da al gelirken. Hemen gidiyorum. Sen de eve dön Bernard kardeşini al buraya getir. Ama halamız bırakmaz. Hiç merak etme oğlum. Şu saatlerde evden ayrılmanız için can atıyordur. Viyolone izin vermedikçe sen de evden çıkmaz. Ortalıkta dolaşırsan izin vermekten başka yol bulamaz. Violent. Ne olmuş bu odaya? Öfkemi başka türlü yatıştıramazdım. Ama öfkeni bastıracaksın diye her şeyi yerli bir mi etmek gerekir? Ne olmuş yani? Ne olacak? Yine biz toplayacağız. Hiç toplama. O zaman evden dışarı çıkmazsın. Oysa ben izin almıştım. Verdi mi sanki? He verdi tabii. Şimdi konuştum. Rozlara gidiyoruz. Ne duruyoruz öyleyse hemen gidelim. <gülüyor> dur hele dur. Önce odayı toplamaya başla bakayım. <gülüyor> Toplayalım bakalım. Leo Kadin'in dırdırından korkuyorsun değil mi? <gülüyor> Tek bir eşya <eşeğe> bırakmamışsın. <gülüyor> Eski Helle dolu bir albüm buldum, onları da dağıttım. Bu yaptın, hiç de hoş değil. Şey, annemiz sağ olsaydı çok üzülürdü bu yaptıklarına. O zaman yapmazdım ki. Ah, bir resim. Ay, Baba, yani. Aa, ver bakayım. Beyaz keten elbiseli. Bak arkasında bir yazı var. Sevgili Albertin halama Dakar. Dakardan mı gönderilmiş? Dakardan. Yazı da babamın yazısı değil. ...bu fotoğrafta... Ha, evet haklısın... ...evden çıkan adamın ta kendisi... ...peki... ...niçin babama bu kadar... ...ben bu sırrı çözeceğim... ...önce şu odayı çabuk toplamaya bak... ...peki... ...tamam... ...işte bitiyor... ...tamam... ...her şey yerli yerinde... ...şimdi gidiyoruz... ...bak abi ondan af dilemeyeceğim... ...saçmalama Violen... ...senden af dilemeyi bekleyen kim... Buradan bir an önce uzaklaşmamızı isterler. O kadar. Gizli konukları gelsin diye tabii. Sus, yavaş, yavaş konuş. Geldik bert be amca. Oturun çocuklar. Yüzünüz sapsarı. Neler oldu bilseniz. Yeni bir şey mi? Bir resim bulduk. Babam. İşte burada bakın ama yazının ona ait olmadığına eminim Hoppala işler iyice karıştı Ne yapsak bilmem ki Doktor Martin görseydi bize bilgi verirdi O kaderin bir cilvesi çocuklar Biraz önce Antikacı Bey ve Jojo ile konuştuk Bizim durumumuz için mi? Önce şu resmin gizliliği çözülmeli Sonra o gizli konu. Ha işte geliyorlar Buyurun, <gülüyor> Buyurun çocuklar da buradalar Sizeye yardım etmek istiyoruz çocuklar. Ben yola gidemeyeceğime göre... Tabii ben gideceğim. Duyduklarım demek ki... Neler duydunuz efendim? Şey... Neyse, neyse. Siz yaştaki çocukların bilmesi gerekmeyen şeyler bunlar. Şimdilik sizi seven dostlarınıza güvenin. Sadece o kadar. Peki, Büyük halamızın gönderici yurtlara gidecek miyiz? Belli olmaz. Belki. Biraz sabırlı ol kızım. Ne iyi kalplisiniz Verin şu bana bakayım hmm. Tamam Kimseye söz etmeyin bundan Evet çocuklar size yardım edebilmemiz için Sizden bazı isteklerimiz olacak Sizi dinliyoruz efendim Doğru eve gideceksiniz Büyük halanıza baş kaldırmayacaksınız Olanları unutacaksınız En önemlisi sizi nereye gönderirse Şimdilik gideceksiniz Ama neden bunları yapmamız gerektiğini Anlamak istiyorum Dostlarımız bizim bilmediğimiz şeyleri çözecekler bu arada sende sadece usludur. Yeter. Evet yavrum. Usludur ve bekle. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür edecek bir şey yok oğlum. Hadi size iyi akşamlar. <gülüyor> güle güle çocuk. Buradaki son gezintilerimizden biri. Bugün çok gezelim. Hava kararıncaya kadar da gezemeyiz ya. Aa o ne? Bir şey olmuş orada. Herkes oraya koşuyor. Kalabalık gittikçe büyüyor. Kaza bu. Hem de yeni olmuş. Bir otobüs kazası. Koşalım hadi biz de bakalım. Yo ben bakamam. Can kurtaran ambulada gecikti. Hastaneye gidene kadar adam ölür. Daha sağ mı? Sağ ama durumu kötü. Hemen eve dönelim. Yemeklerinizi yiyip hemen yataklarınıza. Büyük halamız evde yok mu? Dışarı çıktı. Gördüğünüz zaman sakın bir şey sormayın. Neden? Başımıza bir felaket geldi de ondan. Daha fazla da sorup durma. Benim işim var gidiyorum. Ne oluyor anlayamadım. Ben anlar gibiyim. Acaba? Sus. Kapı açılıyor. Hava Bertin Nala geldi. Ay, hemen odamıza çıkalım. Yüzünü görmek istemiyorum. Yememiz de bitti zaten. Leokati de öyle istemişti. Yanında kalmama izin vermediler. Nasıl olmuş öğrendiniz mi? Otobüsü farkı demeyecek kadar içkiliymiş. Zavallı yavrum. Çocukların haberi olmasın sakın. Nereden geldiler başımıza? Onlar olmasıydı burada kalırdı. Parmağım duyacaklar. Almayın bunları dedim size dinlemediniz. Sorunluydum biliyorsun. Yurtlara gönderecektim işte tam karar vermiştim. Doğduğu günden dadılık yaptım ona Geçen yıl O felaketli günde Hayatını ben kurtarmıştım Hadi kalk Violen sabah oldu oh, Nasıl doyukum var hadi, hadi hemen aşağı inmeliyiz kahvaltıya geçikmeyelim. Yeni onları düşün İstediğim zaman inerim ben Başlama Violen Bay Bertha ne dedi ne çabuk unuttun Tamam, tamam. Hazırım işte. Aa, nerede bunlar? İkisi de yok. Bu saatte. Üstelik vakit oldukça ilerlemiş. Biz de geç kalmışız. Aa, i̇şte geldiler. Ah! Ne olmuş onlara? İkisinin de gözleri şiş. A ağlamışlar. Ha. Hoş geldiniz Albert'in hala. Sizi merak ettik. Çekil dokunma bana. kardeşin alda da git burada Belediye baksın size artık. Ama hala. İkiniz de gözlerim görmesin artık. Hadi Babana kavuşacaksın artık yılan yavrusu. İşte böyle olsun anlattığım gibi. Çok üzüldüm. Nerede yatacağız bu gece? Eve dönemeyiz artık. Bert amca, otellerde çocuklara oda verirler mi? Otele kim bırakır sizi? Violen rozla yatar, sana da şu divanda yatak yaparız. Ha? Bir yerine üç çocuğumuz oldu. Evet. <gülüyor> Babamız gelip bizi bulana kadar tabii. Üzülme Violen. Bir gün babamızı göreceğiz. Gelecek o. Ama ne zaman? Belki de umduğumuzdan çabuk gelir. <gülüyor> Jojo koşarak geliyor. Mutlaka bir haberi var. <gülüyor> Karışmayın <gülüyor> Jojo'ya. O ne yaptı ne bilir. E, canlan biraz benler abi. Size bir haberim var. Ne var Jojo? Yok canım yok telaşlanmayın. Bir misafir geldi de. Misafir mi? Kimmiş söylesene. Antikacı bir şey söylemedi ama görünüşünde doktor havası var. Jojo yine tahminlere başladı. Dur bakayım. <gülüyor> Anlat Jojo sen onlara bakma. Eğer gelen doktor Martinse öyle sevineceğim ki. Niye buraya gelmiyor? E, hadi biz gidelim bakalım o mu? Masada şapkası duruyordu. İçinde P ve M harfleri yazılıydı. Arabanın plakası da sizin geldiğiniz şehrin plakası. <gülüyor> Bravo Jojo. Hiçbir şey kaçmaz gözünden. <gülüyor> evet. <gülüyor> Daldın abi, <gülüyor> ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım Viyolen, konuşamıyorum. Üzülme kardeşim, bu adam kimse işinizi halletmeye gelmiş. Ha, i̇şte bir otomobil, olmuş o şu. Evet evet ta kendisi. <gülüyor> Makin <Mantın> amca! <gülüyor> Delikanlım benim. <gülüyor> Bernan nasılsın oğlum? Gel Viyolen, uzakta durma öyle. Götürün bizi Martin amca. Büyük olamız artık bizi istemiyor. Çoğu gitti azı kaldı oğlum. Bugün yarın biri gelip sizi götürecek. O da ne? Ne güzel kedi bu. <gülüyor> Adı Patapondur efendim. Gel Patapon, gel pis <gülüyor> pis Evet çocuklar, çektiğiniz acıların sonu geldi. Ama çok acı çektik. Yoksa... <gülüyor> Babanız geliyor Bernard. Bab Babamız geliyor Ağlamanın sırası mı şimdi Bıkmadınız mı ağlamaktan Mutluluk kapınızı çalarken ağlanır mı hiç yavrum Hem de ne mutluluk Her şeyden önce zavallı adamın kurtuluşu Ne kurtuluşu Hapishaneden kurtuluşu Hapishane, Hapishane mi? mi Babamız hapishanede miydi Niçin ne yapmıştı Bir şüpheydi Bir cinayet şüphesi Ne acı Anlatın ne olur Şehrimize bir iş için gelen zengin bir iş adamı... ...sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Hatırlıyorum olayı. O günlerde bizi dışarı hiç çıkartmamışlardı. Olayı ben de hatırlar gibiyim. Ay, annem çok korkmuş olmalı ki... ...o olay olduğunda bizi köye kaçırdı. İşte bu arada babanız cinayet zanlısı olarak tutuklandı. Ne? ne? Ay, nasıl olur? Yo, yalan, yalan. İmkansız bir şey bu. Babamız çok iyi bir insandır. Doktor beyin sözünü kesmeyin de hikayeyi dinleyelim. Adam ölürken onu tanıdım demiş ve babanızın adını vermiş. Babanız kendini çok savundu ama olmadı. O sırada işleri bozulmuştu. İflas etmek üzereydi. Bu da onun aleyhinde oldu tabii. Paraya ihtiyacı olduğu için cinayet işlediği düşünüldü. Bu iflas yüzünden de eviniz, her şeyiniz satıldı. Aylarca devam etti babanızın yargılanması. Sonuçtan hepimiz korkuyorduk. Babanız suçsuzum diyordu. Sonra? Sonra ne oldu? Öğrenmek istiyorum. Ben de... Öğrenmek istiyorum. Babanız bu acılardan sizi uzak tutmamı istedi benden. Eğer sonuç kötü olursa siz bunu asla bilmeyecektiniz. Söz vermiştim kendisine. Babanızın tutuklandığını ben de ayakkabıcıdan aldığım o eski gazeteden öğrenmiştim. Ee, peki şimdi nerede babam? Geliyor dendi ya. Ama suçlu bulundu mu? Şey sakın o, o babama çok benzeyen o adam. Evet babanıza son derece benzeyen biriymiş. İkiz kardeş kadar benzeyen biri. Büyülen haklıymış. Demek gizli gizli gelen o ok konuk. Ben bile babam sandım onu. Babanızın teyzesinin oğlu. Annesi ölünce Albert'in halanız büyütmüş onu. Çocuğu gibi. Ele avuca sığmaz macera periz bir adam olmuş. Beş parasız kalmış. Babanızdan para istemeye geliyormuş. Buraya geldiği gibi gizli gizli gelmiştir mutlaka. Şehrimize geldiği zaman caddeden geçerken... ...zengin iş adamına rastlamış. O da onu babanız sanıp selam vermiş. O anda aklına kötü şey gelmiş olsa gerek. Doğruca adamın yanına sokulmuş, birlikte bir yerde oturmuşlar. Mutlaka adam yanındaki paralardan söz etti. Evet, yanında yüklü parası olduğundan söz etmiş. Ona da babanızın adıyla hitap ediyormuş hep. O da bu benzerliği kötüye kullanmayı düşünmüş. Peki sonra ne olmuş? Sonra tenha bir yoldan geçerken adamı bıçaklayıp paraları almış ve kaçmış. Adamı bulduklarında henüz konuşabiliyormuş ve babanızın adını söylemiş. Tam bir dedektif meselesi bu. Peki bunlardan Albertin halanın haberi var mıydı? Suçu işleyince ona koşmuş. O da onun kaçmasına yardım edilmiş. Peki bizi neden yanına aldı? Sevgili yeğeninin kötülüğünü tamir için tabii. Ha, anlaşılan parası bitince de geri geldi. Ve bayan Albertin'i bir korku aldı. Bu iş biraz bize yaradı. Demek gizli konuk sayesinde evden çıkabiliyorduk. Açık göz arkadaşınız Jojo ortadaki anormalliği sezmişti. Kalemi kağıdı eline aldı ve bütün bunları meydana çıkardı. Aa, ama suçlunun nasıl ortaya çıktığını söylemediniz daha. Kazayı hatırla benler. Eğer kalabalığın arasına girip de <gülüyor> o adam... Ben korktum istemedim. Babam sanacaktı konu. İyi ki bakmadınız. Neyse cezasını buldu. Hastanede her şeyi anlattı. Ben tanık olarak çağrıldım. Peki Bana... şimdi babamız, babamız nerede? nerede? Geliyor çocuklar yola çıkmış olmaz <Gülüyor>